Değerli dinleyenler merhaba, Cemre Beklentisi programı devam ediyor. Bu bölümde peygamberlerin gönderiliş gayesi ve uluhiyet hakikatini anlamaya çalışacağız. Soru Peygamberlerin gönderilişinin en önemli hikmetlerinden birinin Zat sıfat ve esması itibariyle min huwa huwa bir uluhiyet anlayışının ortaya konması ve bu hakikatin ruhlara duyurulması olduğu ifade ediliyor. Bu mücmel hususu açabilir misiniz? Cevap Enbiyayı izam ala nebiyyina ve aleyhimusselamın bi'seti ile alakalı, geçmişten bugüne Kur'an ve sünnet kaynaklı değişik hikmetler, mülahaza ve mütalalar ulema tarafından dile getirilmiş, o mülahaza ve mütalalar kitaplara girmiş ve kayıt altına alınmıştır. Bu mülahazalara bakıldığında, insanların mazeretlerini ellerinden alma mevzunun, daha ziyade öne çıktığı ve serd edilen mütalaların daha ziyade bu husus üzerinde temerküz ettiği görülür. İmam Maturidi Hazretlerinin insanın yaratıcısını bulması adına tekvini emirlerin yeterli olacağı istikametindeki görüşü bir yönüyle mevzumuzla alakalıdır. Ancak Esma-i ve Sıfat-ı Sübhaniyesi ile Zatı ı tanıma apayrı bir husustur. Evet, azıcık imanı nazar edip, tekvimi emirler üzerinde yoğunlaşan insan, rahatlıkla tevhid hakikatine ulaşabilir. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, bir isetinden kısa zaman önce vefat eden, dolayısıyla onu görme şerefine eremeyen, ancak Hunefa'nın sertacı iptihacı olan Zeyd bin Amr, bir yaratıcının varlığına inanıyordu. Ancak onun adı ve sanı nedir, ona nasıl ibadet edilir bunları bilemiyordu. Görüldüğü üzere insanlar, tekvini emirleri tetkik ve tefekkür neticesinde belli bir seviyeye ulaşabilir. Fakat gerek tekvini emirler, Gerekse akıl ve mantık insanı ancak bir yere kadar götürebilir. Bundan öte yürüme ancak vahye müstenittir. Dolayısıyla Esma-i İlahiye, Sıfat-ı Sübhaniye, Şüunat-ı Rabbaniye, İtibarat ı Mukaddese ve Zat-ı Bahtı ile Zat-ı Uluhiyeti tanıma mevzuu ancak ve ancak gaybtan gelecek haberlere ve Enbiya izamın aydınlatıcı mesajına bağlıdır. İsmiü Hüsnanın bütününe birden nazar. Şimdi isterseniz bu mücerret hususu İsmiü Hüsna mevzuyla irtibatlı olarak bir nebze açmaya çalışalım. Daha önce de değişik vesilelerle ifade edildiği üzere, Cenab-ı Hakk'ın güzellerden güzel isimleri diye ifade edebileceğimiz esma Hüsna, uluhiyet hakikatini mahiyeti nefsül emriyesine uygun bilme adına sırlı birer anahtar gibidir. Halbuki insanın kendi aklıyla sadece tekvini emirleri okumak suretiyle, o Esma-i Sübhaniye'yi tanıyıp bilmesi mümkün değildir. Evet Cenab-ı Hak vahiy ile bize Esma-i Hüsna'yı bildirip tanıtmasaydı, bizler sırf efal alemine bakarak o isimlerin hakikatine katiyen ulaşamazdık. Ayrıca uluhiyet hakikatinin doğru okunup doğru anlaşılması adına Esma-i Hüsna'nın bütününün birden nazara alınması, alınıp Esma-i Hüsna'nın iktiza ettikleri ahkamın tenasübünü muhafaza edilmesi çok önemlidir. Hatırlarsanız üstad hazretleri de 25. sözde Kur'an'ın icaz yönlerini anlatırken bu mevzu üzerinde durmuş ve Kur'an bütün Esma-i Hüsna'nın iktiza ettikleri ahkamları cem etmiş, bu ahkamın tenasübünü muhafaza etmiş. Hem rububiyet ve uluhiyetin şuunatını kemali muvazene ile cem etmiştir. İşte şu muhafaza ve muvazene ve cem bir hasiyettir. Katıyen beşerin eserinde mevcut değil ve eazımı insaniyenin netayice efkarında bulunmuyor diyerek bu hususa dikkatleri çekmiştir. O halde esmasıyla malum sıfatlarıyla muhat, künhü na kabili idrak, mevcudu meçhul o zat hakkında bir şey söylenebilecekse, ancak bütün Esma-i bir noktaya teksif ederek, hepsinin aydınlığında, bütününün ifade ve ifaza ettiği mana ve mazmun çerçevesinde bir şey söylenebilir. Hani nasıl ki Esma-i hakkında eser tehlif edenlerin çokları, müstakillen zikredildiklerinde Zat-ı Uluhiyet'in münezzeh, mukaddes ve mübecceliyetine münasip düşmeyen ve edebe münafi görünen esma ile zikredilmesini uygun görmemişlerdir. Mesela kullarından dilediğini değişik hikmetlere binaen, sıkıntı ve meşakkatlerle derdest eden, bir yönüyle demir bir pençe içine alan, onun içinden gönül ferahlığını alıveren gibi manalara gelen el Kabız isminin müstakillen değil de kabız Basıt diyerek peşi peşine beraber zikretilmesini tavsiye etmişlerdir. Aksi takdirde Zat-ı Uluhiyet hakkında nakıs bir ifadede bulunulmuş, ona karşı saygısızlık irtikab edilmiş olur demişlerdir. Aynen öyle de, Ulûhiyet hakikatinin doğru okunup doğru yorumlanmasında inhirafa düşmemek için bütün isimlere mahruti bütüncül bir nazarla birden bakılması gerekir. Kimseye bildirilmeyen esma-i kaldı ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sıkıntı ve problemlerle karşılaşıldığında, keder ve tasaya maruz kalındığında okunmasını tavsiye ettiği bir duada, Esma-i İlahiye'nin bütününün bize bildirilmediğini haber vermiştir. Hatırlayacağınız üzere o duada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ظن في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك Austağtharttahii fi ʿilmil Ǧayb, endka, antejal al-Kur'an, rabiʿa kalbi ve nura bıçri, ve jlaaḥ huzni, ve zahab hemi ve ghami, vla hawl vla kuvte Allahım ben senin kulunum kullarından bir erkekle bir kadının olduyum. Perçemim senin kudret elindedir. Hakımdaki kararın yürürlükte ve yine hakımdaki takdirin adilanedir. Senden kendini isimlendirdiğin, kitabında indirdiğin, mahlukatından birine öğrettiğin veya gayb ilminde kendine tahsis ettiğin Kimseye bildirmediğin her ismin hürmetine, Kur'an'ı kalbimin baharı, gözümün nuru, hüzün gam ve tasamın gidericisi kılmanı diliyorum. Güç ve kuvvet ancak Allah'ın elindedir. Görüldüğü üzere Hazreti Ruhu seyidl enam aleyhi ebtelut ve ekmelüt teslimat bu duasıyla bize. İnsanlar arasında sadece bazılarına bildirilen isimler olduğu gibi, gayb ilminde Cenabı ı Hakk'ın kendine tahsis edip, nezd-i uluhiyetinde isti'isar buyurduğu, hiç kimseye bildirmediği isimlerin de olduğunu haber vermiştir. Halbuki bize bildirilmeyen o isimler de, zat-ı uluhiyeti ifade etmektedir. Buradan şu hususa intikal etmek istiyorum. Genelde halk arasında Esma-i Hüsna ile alakalı Ebu Hureyre Hazretlerinin rivayet ettiği 99 Esma-i Hüsna bilinir. Fakat İslam alimlerinin çoğu ilahi isimlerin bu rivayette zikredilenlere münhasır olmadığı kanaatindedir. Aksine onlara göre hem Kitab-ı Mübin hem de Sünnet-i Zahihada sarahaten ve zımnen zikredilen daha bir hayli Esma-i İlahiyenin mevcudiyeti söz konusudur. Buna bağlı olarak mesela Muhyiddin i̇bn Arabi Hazretleri 200 isim zikrederken, Cevşenül Kebir'de de mücerret müfret ve mürekkep olarak bini aşkın isim zikredilmektedir. Şimdi sarahaten ve zımnen müfret ve mürekkep olarak zikredilen bu binbir esma-i ilahiye bilinse dahi, bu bilgi zat-ı uluhiyeti tam ifade etmez. İnsana zat-ı bahtı tam olarak doğru görme rasatını temin etmez. Etmez, çünkü biraz önce de ifade edildiği gibi, hususi bazı şahıslara bildirilen isimler olduğu gibi hiç kimseye bildirilmeyen Esma-i de vardır. Değerli dinleyenler, Cemre Beklentisi programının bir bölümü daha böylece sona eriyor.